94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor ve bu akşam benim için çok heyecan verici bir söyleşi var. Çünkü çok sevdiğim bir dostum, çok iyi bir programcı, çok iyi bir yazar. Aynı zamanda çok iyi bir seslendirmeci, burada durayım isterseniz, kalanlarını belki de ondan duyarız ya da onu utandırmak istemiyorum. Yekta Kopan konuğum, hoş geldin Yekta. Çok teşekkür ediyorum Heraslan. Senin can yayınlarından çıkan son öykü kitabın Bir de Baktım Yoksun'la ilgili olarak ağırlıyoruz Açık Radyo'da. Öykülerine baktığımızda altı öyküden oluşuyor kitap, birer alt başlıkla sunuyorsun bu öyküleri. Üst başlık ve alt başlık arasındaki ilişki nedir ya da ne, neden böyle bir ihtiyaç duydu? Aslında öyküler yazılma süreci içinde bu alt başlıklarla kendilerini var ettiler. Bu alt başlıklar o öykülerin yazılma anlarındaki dipnotlar, kenar süsleri, derkenarlar nasıl dersek diyelim bir şekilde öykülerin yazılma süreci içinde bende var oldular. Hatta burada çok daha... ...kitabın içinden bir... E, ...sırrı seninle paylaşayım. Lütfen. Üst başlıklar daha sonra çıktılar. Neredeyse e, öykü tamamlandıktan... ...sonra diyebilirim. Çünkü o üst başlıklar... ...olmasa uzun ve şiirsel o... ...alt başlıklarla öyküleri çağırmak... ...bile mümkün olmayacaktı neredeyse. E, bu alt başlıklar... ...meselesinin üstünde şöyle durabiliriz. Onlar benim öyküyü yazarken... ...kafamın bir yerinde... ...hep dönüp duran bir melodi gibiydi. Ve o... E, Alt başlık olan cümleye doğru gitti geldi öykü gitti geldi benim yolculuğumun bir anlamda pusu o öykünün yolculuğunun yani bir anlamda pusulası oldu o alt başlıklar. Dolayısıyla o alt başlıklarla biz birazcık yekta kopan ve sürecini de okuyabiliyoruz öyküleri okurken. Hangi öyküler yer alıyor ve bu öykülerle ilgili neler söylemek istersin Açık Radyo dinleyicilerine? Altı öyküden özellikle birinci ve sonuncu öyküler birbirleriyle duygusal bir bağ içinde. Sarmaşık ve iyi uykular. Sarmaşık ve iyi uykular. Bir baba oğul hesaplaşması mı deriz ya da bir oğlun babayla konuşma isteği mi deriz bilmiyorum ama sonuçta bu öykü kitabının bugüne evrilmesinde de... Işığı yakan öyküler onlar oldular. Bundan önce bir de baktım yoksundan önce bir romanın üstünde çalışıyordum aslında. Defterlerle çalışırım. Ben defterlerde notlar, sahneler, paragraflar, cümleler, olması gerekenler, şemalar, şekiller hepsiyle uğraşıyordum. Ve bir roman üstünde çalışıyordum derken geçtiğimiz yıl babamı kaybettim. Başın sağ ol. Teşekkür ediyorum. Aslında hayattaki bir gerçekliğin edebiyata... Bu şekilde e, alınmasını, ışığın bu şekilde sızmasını çok da sevmem. Ya da bunu daha sonra dillendirmeyi sevmem. Çünkü yazar ne yaşarsa yaşasın. Sonuçta biz kitapla baş başayız. Ama bu kitapta birazcık özellikle son öyküde, iyi uykularda... E, Evet böyle bir gerçeklik oldu ve ben o gerçekliği beni okuyanlarla paylaşmak istiyorum dedim. Bunu dilerim demi... hemen onun alt başlığını söylemek hı hı. istiyorum. Duyulmayı bekleyen bir yankıyım artık diye de bir alt başlık. Evet e, çünkü... Artık bir sessiniz. Ee, e, seslerden çok söz eden bir kitap bu. Seslerin unutulmamasından çok söz eden bir kitap. Ve siz artık e, duyulmayı bekleyen bir yankısınız. Ee, çünkü e, gerçekten de ben bundan önceki kitaplarımda da baba oğul hesaplaşması üstüne... ...hatta içimdeki Kim Var isimli romanımda tümüyle bunun üstüne gitmiştim ama... ...gerçekten babanızı kaybettiğiniz gün her şey başka oluyor. O bugüne kadar çok rahat yaptığınız hesaplaşma bir gün sizin... Gerçekliğiniz oluyor artık. Gerçekten de o hesaplaşmayı yaptığınız öykülerin üzerine konuşabileceğiniz bir babanız yok. Evet ve buna şunu da ilave edebilir miyiz acaba? O öyküleri yazarken kurmuş olduğun gerçekliğin de inandığın gerçekliğin de bir hesaplaşmasına evriliyor mu sonradan bu? Aynen öyle aynen öyle ben öncesindeki işte bütün bu metinlerde bütün bu metinlerin kitaplar çıkınca babama götürürdüm o da okurdu hatta bunun sohbetini yapardık beğendiği beğenmediği yerleri söylerdi ama artık yok gerçekten yok. O gerçekten yokluk bu kitaba ilk başta adını getirdi o isim kitabın ismi birazcık da gerçekten yaşadığımız anlardaki gibi olsun istedim. Bir odaya girersiniz bir de bakmışsınız oradaki olmasını beklediğiniz kişi gitmiştir. Yanınızdan biri geçer bir bakmışsınızdır artık yoktur ve hayatınızda biri vardır bir sabah kalkarsınız. Bir de baktım yoksun dersiniz. O, o bir andaki e, cümlenin, o bir andaki hissin bütün kitaba sızmasını istedim. Ve sonuçta işte bir babanın kaybı, bir sevgilinin kaybı, mutsuz bir evlilikten sonra bir eşin kaybı, e, bir e, kızın, bir babanın kızının çocukluğunu kaybedip artık genç kız olduğunu gördüğü an gibi e, bütün bu kayıplar ve bütün bunların karşılaşmalarla olması üstüne bir kitap oldu. Bir de baktım yoksun. Evet hemen diğer öykü isimlerini ve alt başlıklarını da aktarmak istiyorum. Az önce söylediklerin dinleyicilerimizde çok ciddi kapılar açacaktır. Kitapla ilgili olarak diye düşündüğüm için. Portobello 22 alt başlık sustum ana dilim sensizlik oldu. Kırmızı ben senin duygusal özetinim. Battaniye adını bilmediğim kuşlar uçuyor üstümde ve kertenkele ancak o zaman cesaret edebileceğim uyumaya diye alt başlıklarında var. Şunu merak ediyorum. Önceden yazdığın ve kurgusal bir gerçeklik oluşturduğun önceki öykülerini önceki kitaplarını tekrar yazmayı hiç düşündün mü? Bazen düşünüyorum. Ee, yani bu aslında her yazarın bazen düşündüğü en azından bu deneyimi yaşamak istediğim Evet istediği ama somut bir, bir örneğin var şu anda. Evet e, bilmiyorum bunu yapar mıyım ama e, yapabilirim. E, en azından bazı öykülerin bazı yerlerinden belki birebir öykünün tümünü tekrar yazmak değil ama bir sahnesinden yola çıkan yeni bir öykü yazmayı düşünebilirim. Kaldı ki bu bana iyi de bir fikir verdi. E, en kısa zamanda bunu yapacağım. Yaparsam da mutlaka seni haberdar edeceğim. Lütfen çok heyecan verici olacaktı. Bunu şu şekilde soruyorum. Elbette eser yayınlandığı zaman... Bitmiştir. Hı hı. Ama yazar dönüşüme uğradığında eser de ey okuyucu bakın benle birlikte eserim de dönüşüme uğradı. O bir eserdi. Bu da aynı eser değil. Evet evet. Bu... Ben ayrıca zaten edebiyata tümüyle bir... E... Mutfak tezgahı, deney alanı, kimya laboratuvarı artık nasıl adlandırırsanız adlandırın böyle bakmayı da seven biri olduğum için. Böylesi deneylerden hiç korkmuyorum e, ve bir eser bittiğinde bitmiştir noktalanmıştır e, diyerek onu bir yerlere yukarılarda ulaşamayacağımız bir yerlere koymaktan da hoşlanmıyorum. Bir eser benim için ben yazdığımda değil okur okuduğunda bitmiştir. E, o okurun beyninde eğer devam edebiliyorsa... Zaten hiç bitmemiştir. Ben hiç bitmemiş eserler yazmayı seviyorum. Evet buradan Ayfer Tunca bir gülücük yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında Yekta Kopan'la söyleşmeye. Yekta öykülerin birbiriyle arasındaki kurgusal ilişkisine dair neler söyleyeceksin? Birinci ve sonuncu öyküyle ilgili bunu konuştuk. Diğer öykülerde de aslında öyküler kitaplardan... Şarkılardan, şiirlerden, belki en çok şehirlerden, seslerden, kokulardan geçiyor. Nesnelerden geçiyor. Bütün bunları yaparken de birbirinden bağımsız öykülerde aynı nesneyi görebiliyoruz. Birbirinden bağımsız öyküler aynı şehre. Bazen farklı açılardan bakabiliyorlar bakış açısı meselesi bu kitapta benim kafamı çok kurcalayan meselelerden biriydi hatta bakış açısı nedeniyle oğulla babanın arasındaki konuşmada biz neye işgal diyoruz baba neye fetih bakış açısının da olduğu bir gidişatı vardır. Dolayısıyla bütün o farklı bakış açılarıyla biz şehirleri, şarkıları, kitapları bir öykü Londra'ya götürecek bizi. Bir başkasında Berlin sokaklarında dolaşacağız. İstanbul çok fazla kendini hissettirecek özellikle Şişhane. Bir Kertenkele ilk öyküde çıktığı gibi bir başka öykünün neredeyse en azından isim kahramanı olacak. Bütün öykülerde bu biraz önce söylediğim işte nesnelere, şarkılara, şiirlere, şehirlere. Farklı bakış açılarıyla baktığımızda ne olabileceğini de merak ettim. En azından ben yazarken merak ettim. E, kitabın geri dönüşünde de bazen benim unuttuğum, yazarken bu komşuluğu unuttuğum bir nesneden bahseden bir okurla konuşmak beni çok heyecanlandırıyor tabii. Kesinlikle çok heyecan verici bir şeydir dinlerken bile tüyleri öpüyor insanın. Aynı zamanda bu neresinden bakmak meselesi şu anlamda da çok hoşuma gidiyor. Bir edebi eseri referans alarak günümüzde uygulanan ya da uygulatılan politikaları neresinden bakmalıyız Ne taraftan bakmalıyız anlamında bir edebi eserinde hiç bunlara girmeden ama bu nereden bakmak fikrini söylüyor olması da hakikaten benim için çok cazip bir nokta gibi geliyor. Elbette yani sonuçta e, mutlaka sloganlar atmak zorunda değil. Herhangi bir sanat yapıtı mutlaka evet. sloganlar atmak zorunda değil. E, nerede durduğunuz zaten sizin e, satırlarınızda, satır aralarınızda, fısıltınızda, ses tonunuzda. Seçtiğiniz kelimelerde, kelimeleri ard arda diziş edebinizde bellidir. E, ben hep e, sokaklarda yürüdüm, e, şehrin içinde yürüdüm bu kitabın öykülerini yazarken. Hep sokağın solunda yürüdüm. Ben hep sokağın ne tarafında yürüdüğümü söylemekten de her zaman keyif aldım. Ben sokağın solundayım ama bunu bağıra bağıra söylemek zorunda değilim. Zaten o sokağa derinlemesine bakan okur yazarın nerede durduğunu da görüyordur diye düşünüyorum görüldüm. en azından umuyorum. Elbette görüyordur. Ben de aynı umudu paylaşıyorum. Evet, Yekta Kopa'na bir de baktım. Yoksunu konuştuk. Başta Yekta Kopa'nın özelliklerini sıralarken birini özellikle son sıraya bıraktım. Belki Yekta söz eder diye. Ama Yekta bütün tevazuyla bundan söz etmedi tabii ki. Aynı zamanda bir kurumda hocalık yapıyorsun şu anda Yekta. Evet, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yazarlık bölümünün hocalarından biri oldum ki bu yıl itibariyle olduğum için e, belki de hoca... Dememiz değil hoca yama dememiz gerekiyor bana. Evet bu beni heyecanlandıran bir şey. Sonuçta ben bugüne kadar yaratıcı yazarlık atölye çalışmaları da yaptım. Onun haricinde senaryo sınıflarında da dersler verdim. Özellikle kurgu üzerine. Bu beni çok heyecanlandırıyor ama özellikle böyle bir sanat kurumunun hoca ekibi içinde yer almanın heyecanı şu. Çok inanıyorum ben o gelecek, alttan gelecek, alttan gelecek her sese, her söze inanıyorum. Yaş olarak alttan gelecek, e, ses olarak alttan gelecek, dipten bir yerden geleceğine inanıyorum. E, o dipte de şu anda gençlerin gayet dinamik, ateşli, evet çok sıkıntı var orada. Eğer bu bir başka programın konusu olsa o kadar çok şey anlatırım ve o kadar evet. üzülürüz ki, dinleyiciler olarak hepimiz üzülürüz ama hayır... Üzülme yenil, yenik duruşunu sevmiyorum ben. Evet. Hayır böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Üzülmeye o, zaman da yok. Üzülmeye zaman yok. Üzülmede çok tutucu bir tavır. Evet. Ben çok üzgünüm artık evimde oturuyordum. Bu çok tutucu. Çok evet. kötü bir tavır. Ya evet. çirkin en azından bunu biz burada konuşmamalıyız evet. bile. Evet. Şey de kötü. Oradan gelecekler her şey çok güzel olacak değil. Hayır oradan gelmeleri için o kapıları açmamız lazım. O kapıları açma şey kapalı tutma tutuculuğunu da yapmamamız lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Kaldı ki birlikte çalışıyoruz evet. Buna hep birlikte çalışıyoruz. Evet. Söylememde herhalde Hayır, sakınca yok ama olur. sen de evet, aynı doğru. kurumun e, bir hocasısın. E, bu da bana ayrıca onur ve gurur Aynen, veriyor. E, yani o kapıları için. açıyoruz işte. Eraslan o kapıların açılması, o kapılardan da gürül gürül suların akmasını sağlamamız lazım. O suların altında kalacak olsak bile. Evet. Aslında bunu şunun için sordum. E, genel bir soru yöneltmek için tabii ki sana... E, On soruda nasıl yazar olunur diye bir <gülüyor> soru asla bir Yok, ama sormam bir... ama şunu soracağım. Okuldan yola çıkarak öykü yazmak isteyen ki burada ben kişisel hmm. yönelimimi gizlemiyorum. Ben biraz öykücüyümdür öykü güzel. <gülüyor> öykü yazmak isteyenlere ya da yazanlara aman ya şu... Hatta çok gözünüzün önünde olsun kaçırmayın diyeceğiniz şeyler var mı? Çok net bir şey var aslında. Bu benim e, bütün benimle ilişkiye girenlere de ve öğrencilere de söylediğim bir şey. Aslında bunun pratikte tek bir formülü var. Okumak. Bu kadar basit. Bu kadar basit deyince belki çok Hı, işte ama bunu da şekerlendirdi gibi algılanabilir. Hayır alakası yok gerçekten. Zaten yazma ediminin iki tane e, üst başlığı var. Okumak yazmak. Evet. okur yazar olmak gerekiyor. Evet. Yani önce okumak, sonra da yazmak gerekiyor. Okumak deyince bunu tabii ki dikey okumak ve yatay okumak. Yani bir şeyi en ince noktasına kadar yukarıdan aşağı ve o yukarıdan aşağı okumada bize açtığı bütün kapıları açmadan açmaktan korkmayarak yana doğru okumak. ...her şeyi okumak... Ee, ...yoldaki bir gazete kupürünü okumak... ...billboardlardaki afişleri okumak... ...bir sinema filmini okumak... ...bir tabloyu okumak... ...karşımızda konuşan insanın ses tonunu okumak... ...hayatı okumak, okumak... ...durmadan okumak, kitap okumak... ...ve durmadan yapmak bunu... ...bunu artık hayatın nefes almanın olmazsa olmazı haline getirmek... Haline getirmek. Evet. ...ondan sonra yazmak, yazmak kısmına... ...bu okumak kısmını halledenlerle ayrıca konuşalım... ...çok güzel... ...çünkü o da çok, çok meşakkatli bir şey... Evet. Ee, Sanırım cevapım bir şeydi parmaklarım kırılana kadar yazmak. Ee, evet parmaklarınız kırılana kadar yazın diyorum başka bir şey yok. Benim gerçekten e, özellikle çocukluğumda e, elimden kalemi aldıklarını bilirim. E, hala da e, bu kalemin dayandığı parmağımda e, bir kemik birçoğumuzda <gülüyor> belki vardır. Evet. Geceleri uyuyamadığımı ağrıdan bilirim. Parmaklarınız kırılana kadar yazın diyorum yazmak isteyenlere. Başka da bir formülü yok bunun. Çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo dinleyicileri de yeniden senin sesini duyduklarından <gülüyor> ötürü herhalde çok mesutturlar Açık şu Açık Radyo'yu her zaman çok özlüyorum ve çok seviyorum. Ben de ayrıca gerçekten bu stüdyoda bu mikrofonun karşısında olmaktan her zaman onur duyuyorum. Çok teşekkürler Eras'a. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam biraz öykücülük, öykü hocalığı, öykü dersleri ve ama daha çok yektakop. Son öykü kitabı can yayınlarından çıkan öykü kitabı bir de baktım yoksunu konuştuk pek çok kitap evinde bulabilirsiniz.